Bugünkü konum şu anda telefon hattında Ankara'dan bağlanıyor. Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi Batur Şehirlioğlu. Merhaba Batur. Merhabalar Zeynep. Çok teşekkürler katıldığın için telefon hattıyla. Şimdi bir ekolojik pazarlarla ilgili, ekolojik pazarlardaki denetimle ilgili birkaç sorum olacaktı bugün. Çünkü bir ekolojik pazar tüketicisi olarak arada bir mailler alıyorum senden. Ve bu maillerde elek. E-Posta'da e e, denetimle ilgili bir sürü bilgi var ve bunu biraz radyoda da paylaşmak istedim. Bir de tekniğini de öğrenmek istiyorum. E, bize bahsedebilir misin? Şu anda ekolojik pazarlarda e, denetim e, nasıl yapılıyor? Tabii ee, ekolojik pazarlarda e, önce şunu açıklıkla belirtmek istiyorum e, aslında belediyelerin ve sivil toplum örgütünün ekolojik pazarlarda yaptığı denetim pazar sınırlarıyla kalmak zorunda ama biz buğday derneği olup bunun ötesine geçiyoruz çünkü onun ötesi aslında tarım ilçe müdürlüklerinin ve ilgili kontrol sertifikasyon firmalarının görev tanımı ve e, şey içinde e, sorumlulukları içinde. Biz pazarlarda tüm gelen ürünlerin sertifikalarını, tarihlerini, ürünlerin statüsünü kontrol ediyoruz. Sertifikalarla gelen ürünlerin karşılaştırmasını yapıyoruz. Aynı zamanda üretici direkt katılmayıp da bir aracı esnafa ürünü gönderiyorsa bunların ilgili faturalarını veya müstahsil makbuzlarını muhakkak kontrol ediyoruz. Bunun dışında e, pazarlarımızda düzenli olaraktan e, pestisit yani zira ilaç kalıntı alizleri yapıyoruz. E, bir de aracılarımızın, aracılarımızın stoklu olarak getirdikleri ürünleri... E, depolarına giderekten ziraat mühendisi, gıda mühendisi arkadaşlarımız stok denetimlerini yapıyoruz. Pazara giren her bir ürünün de e, ne kadar ürün satıldığını hangi üreticiden ne kadar ürün geldiğini faturasıyla ilgili bütün bilgileri ilgili kontrol ve sertifikasyon firmasına bildiriyoruz ki üreticinin ne kadar ürünü olduğunu bilen sertifika kuruluşu bunları üreticinin stoğundan düşüyor. Dolayısıyla da 2 ton portakalı olan bir üretici 2 ton 100 kilo satamıyor. Yani organik tarımda izlenebilirlik en temel ilkelerden bir tanesi. Peki bu e, aldığınız numunelerde yani demin de dedin e, numune alıp e, test ediyoruz. Bu tam olarak nasıl yapılıyor? Yani her üreticiden mi yapılıyor? E, gizli olarak mı yapılıyor? Açık olarak mı yapılıyor? <gülüyor> Tabii şimdi bunlar habersiz yapılıyor. Ayrıca şunu da altını çizmek istiyorum. Aslında yine e, numune alma yetkisi e, sadece Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı e, birimlerine bağlı. Orada gıda kontrolörü birimine bağlı. Biz ama yine burada hani yetkimizi de aşmış oluruz ama bunu üretici ve esnafın ve beğenilen işbirliği yapıyoruz. Ve bizler numune e, habersiz bir şekilde şahitleriyle birlikte üretici ve esnafa da bir şahit bırakarak laboratuvarda bir şahit götürecek şekilde numuneler alıyoruz. Dolayısıyla da burada bir resimiyetimiz olmadığı için çıkan sonuçları sadece ve sadece o üreticinin kontrol ve sertifikasyon firmasıyla ve bakanlık teşkilatıyla paylaşabiliyoruz. Bizim çalıştığımız laboratuvarların akredite laboratuvar olması lazım. Organik tarım konusunda akredite laboratuvar olması lazım. Mesela bizim çalıştığımız laboratuvar 512 tane etken maddeye bakıyor. Bu ilaç değil etken madde ve 512 etken madde içinde 0.01 miligram yani 1 kilogram üründe 0.01 miligram bir etken madde kalıntı çıksa Anında bu kontrol firmasına bildiriyor. Organik tarım sıfır kalıntı istiyor. Hı hı. Yani bu 512 etken maddede sıfır kalıntı istiyor. 0.01 mg dahi çıksa o zaman e, kontamine ya da işte hani organik değil mi deniyor? Tabii organik değil de deniyor. Tabii şöyle bir şey tabii iş e, bununla hemen e, bitmiyor. E, çünkü biz bunu kontrol sertifikasyon kuruluşuna bildirdikten sonra kontrol sertifikasyon firmasında yerinde kontrol yapması gerekebiliyor. Şimdi organik tarımda bulaşma vakaları yaşanan vakalar bazen hatalar olabiliyor. Yani ortak ne yazık ki bu bir aslında bir cahiliyet aslında ama komşusunun püskürtücüsünü işte komşusunun bir şeyini almış olabiliyor. Veya yandaki komşu ilaçlama rüzgarlı zamanda yapılmaz ama rüzgarlı zamanda bir ilaçlama yapıyor. Bunlar nadir vakalar. Genelde bizim tespit ettiğimiz vakalarda ne yazık ki şey var. Yani Gerçekten kullanılmış olan e, ilaç durumları var. Hı hı. Fakat ben şunu altına şeyi çizmek istiyorum. Bir e, Türkiye'de 60.000'e yakın organik üretici var. E, çıkan yani muhakkak e, kötü niyet, art niyet oluyor. Sistem mükemmel olamaz e, ve muhakkak e, kötü niyetli insanlar e, ilaç kullanabiliyorlar. Ama bunlar yakalanıyor. Yani hı hı. gerçekten bakanlığımız da bunun açıklamasını yaptı geçmiş yeri web sitesinde. Biz de bunu açık açık söylüyorduk. Evet, ama bunlar yüzde kaç? Yani 60 bin üreticide arada bir kısım %3-5 çıkacaktır. Bu dünyada hangi işi yapıyorsanız yapın. E, doktora gittiğiniz zaman yanlış teşhis tedavi vakaları kalp ve kanser vakalarından daha fazla. Hı hı. E, şimdi ben başka bir şimdi de altını çizmek istiyorum. Bu kış bir üreticimizi yaptığımız analizde yakaladık. Kontrol kuruluşuna bildirdik. Kontrol da araziye gitti, numuneyi aldı. Yurt dışında bir laboratuvara gönderdi, farklı bir laboratuvara yine kalıntı buldu. Fakat hı hı. şunu altın çizmek istiyorum. Bizim bulduğumuz promakarp adlı kalıntı üreticimizde 0.125 mg kilogram çıktı. 0.1, 1 kilogram domateste 0.1 mg. Oysa iyi tarım biliyorsunuz yaygınlaştı Türkiye'de veya herhangi bir marketten aldığımız konvansiyonel tarım ürününde bizim mevzuatlarımız, organik tarım demiyorum konvansiyonel üründe, üründe bizim mevzuatlarımız 1 kilo domateste 9.99'a kadar promokarp etken maddesine izin veriyor. Bakın bunu altını çiziyorum. Yani neredeyse 10 tam 100 katı. 100 katı. Evet 100 katı. 100 katı, Tam 100 katına mevzuat izin veriyor. Bakın mevzuatta da şu yazıyor. Kabul edilebilir günlük alım miktarı diyor. Toplumdaki çocuk veya doğmamış bebekler gibi hassas grupa da dikkate alarak değerlendirme sırasında mevcut bilgiler ışığında tüketiciye fark edilebilir herhangi bir sağlık riski teşkil etmeyen bir bireyin vücut ağrı esas alınarak tüm yaşamı boyunca gıdalarla günlük olarak alabileceği madde miktarı hı hı. ve maksimum kalıntı limiti de diyor ki iyi tarım uygulamaları dahil bu bahsettiğim kabul edilebilir günlük alım miktarı temel alınarak belirleniyor diyor ve bu bahsettiğimiz üretici attığımız üreticinin Çıkan kalıntısının yüz katına izin veriyor. Dolayısıyla ben tüketiciye bir şunu söylüyorum. Evet birileri çıkacaktır ama bu yüzde üç beştir. Öbür tarafta yüzde doksan zehirleniyoruz. Hı -hı. İki, çıksa bile binde bir geç yakalasak bile eninde sonunda ama geç yakalasak bile gene öbür tarafla karşılaştırabilmeyeceğimiz limitlerden bahsediyoruz. Bunların farkında yani. yani. olması. Evet. Hı -hı. Bu birçok etken maddesi için böyle mi? yani hani Demin 512 etken maddesi dedin. Bunda da hep böyle konvansiyonel tarımda izin verilen miktarlar hep böyle büyük boyutlarda mı? Her etken madde için de değişik olarak tanımlanmış. Ama evet yani bu kartta 10 mg çok yüksek bir değer. Ama atıyorum şurada önemli olan şu organik tarımda 0, diğerinde 1 mg, 3 mg, 0, 5 mg gibi değerler söz konusu. Yani bu gerçekten bizlerimiz, bizler açısından özellikle çocuklarımız açısından çok büyük bir risk. Ve bir şimdi altını çizmek istiyorum. Biz sadece zira ilaçta veya ilgili etken maddeden zehirlenmiyoruz. Biz havadan, sudan, balık yerken, Karadeniz'deki balığı yerken, onun yağ dokusundaki birikmiş ağır metalden, egzoz gazından, stres faktörü, birçok faktör bile bileşik etki diye bir şey var. Dolayısıyla bunların bütünü vücudumuzda, Nasıl bir etki yapıyor? Yağ dokumuzda ne kadar birikiyor? Bugün çıkmayabilir. Bugün organik ürün yedim. işte kanser ol yani kanser olacağım olmayacağım tartışması aslında siz bunları belki bir iki on yıl sonra, yirmi yıl sonra bununla karşılaşacaksınız. Hı hı. Ben bunu altını çizmek istedim. Çok teşekkürler. E, o zaman şimdi bir müzik arası verelim. E, sonra e, müzik arasından sonra Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi Batur Şehirlioğlu ile e, ekolojik pazarlardaki denetimlerin biraz daha detayına gireriz. Hatta bu glifosat diye bir madde e, çok konuşuluyor şu anda. Onu da Batur sormak istiyorum e, mümkünse. E, Tabii. Müzik arasından sonra devam edelim. hasata ekolojik yaşam programı devam ediyor. Hindi Zahra'dan Verde'yi dinledik. E, telefon hattında Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi Batur Şehirlioğlu oğlu var. Ankara'dan katılıyor. E, araya girmeden önce ekolojik pazarlardaki denetim mekanizmasını konuşuyorduk. E, detaylarını. E, Batur şunu sormak istiyorum. E, bu denetimler ne sıklıkla yapılıyor? Aslında onu söylemedik. O yüzden bir onu söyleyeyim. Sonra da bu glifosat maddesi nedir ve e, organik tarımla ilgili onunla ilgili söylemek istedikleri Var mı diyeceğim. Tabii ee, buğday derneği ve belediyelerin yaptığı pazarlarla ilgili denetimler e, her gün pazarın kurduğu her gün sabahtan akşama kadar örneğin şişli pazarında e, biz sabahın beşinde e, üç kişiyle pazar yerinde bulunuyoruz ziraat ve gıda mühendisi arkadaşlarımız da var bunların içinde ve denetimlerimiz sabahın beşinden akşama kadar beşe pazar kapana kadar oradayız her pazarda haklı işgal standımız var sertifikalarımız standlarda dolayısıyla her anlamda müşterilerin sorularına da açığız diğer yanda tabii denetim sadece bizimle bitmiyor tarım bakanlığımız ve ilçe teşkilatlarımız organik tarım konusunda çok hassaslar genelde halkımızda bir şey devlete karşı bakanlığa karşı güvensizlik var bunu biliyorum belgelere karşı güvensizlik de var ama ee, Organik Tarım ve İyi Tarım Daire Başkanlığı ile sürekli iletişimde olduğum için e, bu konuda çok hassaslar, e, ilçe teşkilatındaki arkadaşlarla tanışıyoruz. Çok sıkı denetimler yapıyorlar. E, geçtiğimiz bir ay içinde hem Bakırköy hem de ekolojik pazarlarımız Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından denetlendi. E, sürekli sertifikalar, etiketler, faturalar e, düzenli kontrol ediyorlar hatta... Tarım İlim Müdürlüğü bir toplantı yapmış, e, Organik Tarım Birimi. Bununla ilgili yazıyı bize e, beyan ettiler. E, bir aldıkları karar doğrultusunda e, her sene e, en az bir defa olmak üzere her pazarda denetim yapmak, her pazarda numune almak ve de tüketici bilinçlendirici, üretici bilinçlendirici eğitimler yapmak da bunun içinde. Ve şu anda Bakırköy'deki pazarımızda e, Bakırköy Tarım İlçe Müdürlüğü e, tüketicilere yönelik bir eğitim yapmakta. Tamam, çok harika. Peki bu glifosat maddesi nedir? E, glifosat bir e, ot ilacı e, etken maddesi. E, hepimizin bildiği meşhur e, Monsanto GDO'lu firmanın e, Roundup adlı ilacının e, etken maddesi e, glifosat. E, bunun tekrar gündeme gelmesinin sebebi son dönemde aslında hep gündemde olan bir ot ilacı. Çünkü dünyada en yaygın kullanan ot ilacı Dünya Sağlık Örgütü'nün, Uzmanlaşmış Kanser Kuruluşu, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu, glüsofatın insanlarda muhtemelen kanser yapar noktası da son yaptığı araştırmalarla glüsofat hakkındaki değerlendirmesini değiştirerek insanlarda muhtemelen kanser yapar'a çevirdi. Şimdi e, muhtemel ifadesinin hafife almamak gerekiyor. Çünkü insanlar üzerine deney yapılamıyor. Yapılan deneyler fareler üzerinde, hayvanlar üzerinde biliyorsunuz. Dolayısıyla da muhtemel demek zorundalar ama sonuçta fareler üzerinde kanser yaptığı ispatlanmış durumda. Dolayısıyla bu ilaç ne yazık ki ve türevleri ve benzerleri ülkemizde de sadece tarım alanında değil, bahçecilik alanında, belediyeler tarafından vesairede kullanılmakta olan çok yaygın bir ot ilaç. Hı -hı. Biz hani insan sağlığı açısından e tüm halkımızı sadece gıda tüketenleri değil, Özellikle bu mevsimlerde e, apartman bahçeleri dahil, belediyelerin yaptığı çalışmalar dahil bu tip ot ilaçları ne yazık ki kullanılıyor. Ve çocuklarımızı biz de e, bahçelerde koşturup oynatıyoruz. E, güller ilaçlanıyor vesaire. hani Konuyu biraz değiştirmiş oldum ama tüketicinin yani insanımızın bunları bilmesi lazım. E, çok dikkat etmeleri lazım. E, peki bu e, organik tarımda e, nedir durum? Yani tabii sıfır herhalde diye düşünüyorum da bir de senden duyayım. Tabii. Yani organik tarımda e, gülüsofatın ve benzer hiçbir ot ilacı kesinlikle kullanmıyor. Organik tarımda işçilik, işte mesela organik tarımda hep fiyat tartışması oluyor, niyet evet. fiyat pahalı. E, Gülüsofat ucuz ve e, bu uluslararası şirketler tarafından yaygınlaştırılmak için çok e, stratejik olaraktan bu bir şekilde e, Türk çiftçisine de dayatılıyor, yaygınlaştırılıyor. Ziraat mühendisleri buna ne yazık ki bir kısım ziraat mühendisliği, taşeranlıklar yapıyorlar burada sıkıntı şu yani tarım bakanlığımızın açıklamasında ne yazık ki işte bunun 10-15 gün içinde Toprak mikroorganizmaları tarafından parçalandığından insan için zararlı olmadığından atıldıktan şu kadar gün sonra toplanırsa diye ifadeler var ancak Amerika'da 2011 yılıydı sanıyorum bir araştırma yapılıyor ve bunun direkt şey yapıyor Amerika'da e, çevre koruma ajansı yapıyor ve 2011'de 300 soya fasulyesi numunesi alınıyor ve bunların 271'inde glisofat var aslında yani 300'de 271, yüzde 90 demek bu. Yani Amerika gibi bir ülkede profesyonel soya fasulyesi ekimi yapıldığı bu ülkede bile e, bu eğer hani şeye dikkat edilmesi gerekiyor hani e, ilaç atıldıktan sonra şu kadar zaman hasat edilir e, konusuna yüzde 90 glisofat çıkıyor. Demek ki e, bu çok ciddi anlamda bizler için bir risk. Biz de araştırma yaptık ve bizim yaptığımız araştırmalar toprak yapısına göre vesaire 2 ila 197 gün arasında bu kalıntının toprakta kaldığını belirtiyor. Şimdi burada e, biz Buğday Derneği olarak bu tip konuda hep şunu vurguluyoruz. İnsanoğlu denek değildir. Tarım Bakanlığı diyor ki biz Avrupa'yı takip ediyoruz diyor. Avrupa'da yasaklanırsa diyor biz de yasaklarız diyor. Biz Hükümetimizden ve de Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütlerden insanların denek olarak kullanılmasının e, konusunda eleştirilerimizi iletiyoruz. Yani bu ilaçlar sadece ilaçlar değil hormonlar, telini gübreler bütün tarım ilaçları insan sağlığı ve ekosistem ve etkileri açısından yeterli sıhhi, laboratuvar vesaire araştırması yapılmadan piyasaya sürülüyor. Sonra DDT'de olduğu gibi. O da Monsanto'nun üründür. Aradan yıllar geçiyor. Amerika'daki bir balıkçı kartal ölüyor. İşte laboratuvarda fareler ölüyor. Bunlar onlarca yıl kullanılıyor. Ondan sonra diyoruz ki Aa, bunu yasaklayalım. Yani biz onlarca yıl tarım işçisini ve e, tüketiciyi bir denek olarak kullanıyoruz. Bizim bakanlığımızın veya Dünya Sağlık Örgütü'nün görevi midir? E, i̇şte bunu izliyoruz. Bundan sonra insana denek olarak. Öncesinde tedbir alıp denek şey yapmak, laboratuvar araştırması yapıp insan sağlığına olmadığını gördükten sonra bunu sunmaktır. Ayrıca Hollanda mesela bunu yasakladı, bir Krallık'ta. Yani o, o, Avrupa'da da yasaklayanlar var. O zaman birey olarak ne yapabiliriz bu konuda? Yani hani şu anda çünkü eminim hani e, kullanmıyoruz o e, maddeyi ama e, etrafımızda kullanılıyor. Şu anda birey olarak mesela organik tarım e, ürünü sadece tüketerek ve onu yaymaya çalışarak bu bir önlem olabilir mi sence? Tek çare çünkü iyi tarımda da o ilacı kullanılıyor. İyi tarım ürünleri de e, sonuçta kontrollü, denetlenen, belgelenen ürünler ama ilaç kullanılıyor, üpeynliği, kullanılıyor, hormon kullanılıyor ama işte daha doğru zamanda doğru şekilde kullanılması görünüyor. Onun dışında tabii ki internette bir sürü projeler var. Ben doğal ürün yapıyorum diyen bir sürü çiftlikler çıkıyor. Bu tamamen kişisel güvendir. Herhangi bir belge sertifikasyon yoktur. Ama organik tarım size bir izlenebilirlik sistemi sunuyor. E, ciddi bir denetim sürüyor. Akadeli laboratuvarda analiz sunuyor. Dolayısıyla organik tarım ürünü alarak %99 zehirlenmediğinizi biliyorsunuz. Organik tarımdan başka güvenebileceğimiz bir alternatif ne yazık ki yok. Keşke olsa herkesin kendi ekip biçebilse Üzeri o veya Elbiz yerelde yani. bu işi çözebiliriz ama bu da günümüz sisteminde metropolleşmiş bu dünya düzeninde mümkün değil. Peki çok az zamanımız kaldı ama hiç böyle biri oluyor mu mesela numune alıp kendi bakan işte ne bileyim içinde madde etken maddeler var mı diye. Çünkü birey olarak bunu yapamıyoruz sanırım akredit laboratuvarlarla sadece bakanlıklar ya da sivil toplum kuruluşları çalışabiliyor. Evet yani dediğim gibi aslında bizim de yetkimiz yok ama bizim müşterilerimiz organik pazar müşterileri çok hassas ve hani hep şey bir klişe laf vardır işte belirli gelir seviyesine hitap ediyor işte belirli eğitim. Aslında eğitim ve kültürle ilgili bir şey bu. Yani nelere para harcamıyoruz ki bizim müşterilerimiz eğitimli insanlar, sağlık ve çevre bilinci olan insanlar. Ve müşterilerimiz arasında çok titiz insanlar da var. Mesela Şişli Pazarı'nda bir müşteri diyor ki esnasında beni durdurdu. Ya Batur Bey dedi, işte Gebze'de TÜBİTAK'ta çalışıyormuş. Ya da tam hatırlamaya ya da orada çalışan bir arkadaşın numine alıyormuş pazarımızda. Kendisi de o da analiz ettiriyormuş. Ya dedi bugüne kadar hiç kalıntıya rastlamadım. Çok güvenerek rahatlıkla alıyorum diyor. Yani hani biz o kadar yapıyoruz ama yani sonuçta tüketici de yapma diyemem. Yani e, bunu evet, da yapıyorlar ama tamam. böyle bir şey de teşvik etmiyorum çünkü... E, organik tarım eşittir, analiz değil. Hani e, her şey eşittir analiz dersek e, yanlış yaparız. Burada izlenebilirlik önemli. Bulaşma vakaları olabilir. Yani her kalıntı çıktığında da hemen e, nakliye aşamasında bazı sıkıntılar olabilir. Kargo ile gelirken vesaire. Hani hemen bir şeyleri böyle e, yük, şeye asmamak lazım. İşte or, e, organik tarım eşittir, e, analiz. İşte bir üründe analiz yoksa bu ürün temizdir dediğimiz zaman konvansör üründen de çıkmayabilir Çünkü ilaçların bir etkenlik etki süresi var, yarı evet. ömür dediğimiz. Hı hı. Bu ömür geçtikten sonra çıkmayabilir. Doğru zamanda bu numunenin alınması ve yakalanması gerekiyor. Peki çok teşekkürler Batur. E, senden bir de e, bu son eğitim duyurularını alalım. E, Buğday Derneği'nin e, ekolojik yaşamla ilgili eğitimleri. E, sonra da programı kapatmamız gerekecek. E, tabii şimdi İstanbul'da yaptığımız organik tarımla ilgili eğitim bayağı ilgi gördüğü için ee, şimdi Ankara'da da yapacağız, ee, tabii Açık Radyo İstanbul Radyosu ama Ankara'daki dostlara duyurulabilir. Ee, bu Cumartesi, Pazartesi, Önümüzdeki Cumartesi, Pazartesi 30-31'inde Ankara'da ve Haziran ayında da e, gelen talebin çok olması da İstanbul'da daha henüz tarihini belirlemedik İstanbul'da tekrar bir organik e, yönelik e, eğitim yapacağız. Bu eğitim çok e, detaylı değil, yani detaylı değil derken yatırımcıdan çok daha hobistleri, tüketicileri ve çiftçileri de kapsayabilecek şekilde temel bir eğitim. Dolayısıyla da birçok tüketici de bu eğitime katılabilirler. Bir de ayrıca sanırım 30-31 Mayıs'ta Kent Bahçeciliği eğitimi tekrarlanıyor İstanbul'da onun da detaylarını evet. e, www.buğday.org sayfasından bakabilirsiniz. E, bugün Bir de Facebook, he, bir de Facebook sayfasını evet. takip edebilirsiniz. E, o zaman bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Köyü ve Beylikdüzü, pazar günde Küçükçekmece ve Kartal'da pazarlar bizi bekliyor olacak. Evet. Buğday e, Derneği'nin %100 ekolojik pazarları. pazarları. E, peki başka pazar var mı sırada? Onu da çok kısa alalım varsa yoksa. <gülüyor> Beşiktaş Belediyesi ile e, görüşmelerimiz sürüyor. E, bir yer konusu kesin Yine işte şeyden yazılarını aldılar. Mimari bir proje içinde onay bekliyorlar. İnşallah diyelim Eylül-Ekim aylarında Beşiktaş'ta bir ekolojik pazarımıza kavuşacak. O hangi gün olacak peki belli mi? Belediye pazar gününde ısrarcı. Biz çarşamba istedik ama belediyemiz pazar gününü uygun gördüler. Pazar günü olacak inşallah. Tamam. Çok teşekkürler. Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi Batur Şehirlioğlu e, hattımızda. Çok teşekkürler Batur. E, verdiğin bilgiler için daha detaylı bilgi için her zaman www.buğday.org'a e, ulaşabilir insanlar değil mi? Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Buğday Derneği Facebook sayfasından da bizi düzenli takip edebilirler. Tamam. Çok teşekkürler. O zaman e, haftaya buluşalım diyelim. Sağlıkla kalın, iyi günler.